Ahir zamanda yeryüzüne nüzul edeceği ifade edilen Hazreti Mesih'in bu nüzul keyfiyetini dini metinler ve onlar etrafında gelişen yorumlar ışığında nasıl anlamak uygun olur? Bu husus dinde asli bir mesele midir? Başka? Bu nüzul meselesi tarih boyunca su istimal edilmiş midir? Bir şahsın çıkıp kendini İsa Mesih ilan etmesini mümin karakteriyle bağdaştırabilmek mümkün müdür? Başka? Müslümanların sevip saydıkları kimseleri İsa Mesih veya Mehdi diye nitelemesi veya Müslümanlar tarafından sevilip sayılan bazı Allah dostlarını bu noktadan vurmak isteyen bir kısım insafsız din düşmanları hakkında neler dersiniz? Bunların hepsi birbirini tamamlayıcı, İççi olmasalar da birbirinin devamı sayılabilecek. Birini açarken yerine girilebilecek sorular ve cevaplar. Şimdi Mesih mevzuda, da mevzuda mevzu da iki min meselesi bunlar. Bunlara nasıl bugün bahsettik? İktisattaki üçte sistemi var. Bir de Müslümanlıkta hususuyla tasavvuf ahlakında üç sin meselesi var. Aklı selim, kalbi selim, ruhu selim meselesi var ve Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'le alakalı bir şey bahsedilirken bildiğiniz gibi yevmelayem fehum alum ve la benu illa men atallaha bi kalbin selim. Kalbi selime işaret ediliyor. Ama ruh selim olmayınca kalp de selim olmaz. His de selim olmaz. İsterseniz dört te diyebilirsiniz. Aynı zamanda şuur da selim olmaz. İsterseniz bunların umumunun birden imtizacıyla daha değişik bir şey içinde diyebiliriz. Muhakemede selim olmaz. Bunların hepsinin selim olması bir yönüyle. işte o kalbi selime, hissi selime, aklı selime bağlı. Onun gibi buna da iki mim diyebiliriz yani. İki mim sistemi. Bu öteden beri tarihte önemli bir yer işgal etmiş. Allah'tan münzel kitaplarda Bunlar üzerinde durulduğu gibi, peygamberani nizam efendilerimiz de gelirken bu meseleler üzerinde durmuşlar. Beklenen insan bir mihti şeklinde bekleniyor, kurtarıcı bir mihti olarak bekleniyor. Hatta o da çok tazim ediliyor akidemizde. Onun sonuna bir de Er-Resul ilave ediliyor ki, sanki o da Allah tarafından gönderilmiş bir ilçi gibi algılanıyor. Bu duyguların o mevzudaki tazim hissini ifade ediyor. Nasıl bir tazimle, tepcille karşılandığını ifade ediyor Mehdi'nin. Bu açıdan o da çok önemli bir paye. Yani yine önemli bir paye ile Allah Celle Celaluhu peygamberlik sinsilesi. Efendimiz de sallallahu son halka sona erince ondan sonra gelecek insanlar velilerin içinden geleceğin işaretlerde bulunuyor. Sabiden sonra belki Raşid Halifelerden sonra en büyük Bir insan olacağı Ehl-i Sünnet imamlarının noktayı nazarı Hatta Fukuhayı erbaden de büyük olacağını Üstad işaretle bulunur. O kutuplardan, gavislerden Hatta kutbul irşattan da Büyük olacağını işaretlerde bulunuyor Hususiyeti ondan dolayı Bu büyüklüğü ifade için Bu önemli bir vurgudur El-Resul tabiri yani Mihti veya el-mihti El-Resul deniyor. mihti Resul. Türkçedeki şekilde ifade edilmiş. Şimdi burada istidradi konuyla alakası yok. Yahudiler, İsrailoğullar hep böyle bir kurtarıcı, halasker beklemişler. Kitaplarında da işaretleri varmış. Biraz daha açık, <gülüyor> biraz daha net. Tam tahrif etmişler mi? Yoksa tercüme ederken, dilden dile çevirirken onu, İbranice'den başka bir dile çevirirken, başka bir dile çevirirken Aslı kaynaklardaki ifadeler az değişince o meseleyi de bir boğu sarmış. Adeta boğulu bir cam haline gelmiş onlar. Onun arkasındaki şeyler ne kadar net görülüyorsa işte o kadar görülür olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif buyurunca da görmüşler, bakmışlar. Onların haber verdikleri gibi çıkınca inkar etmişler. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bunu sünnet-i saye söylüyor. Yani gelsin bakalım, hatta açıktan açan Medine halkına, geldiğinde göreceksiniz falan diyor. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, o geldiği zaman onu ilk defa onlar teksip ettiler. Gel zaman git zaman onlar bir halaskar olarak, kurtarıcı olarak bekledikleri kahramanlarını, kahramanları karşılarına gelince inkar ettiler. Hz. Mesih zuhur etti. tam müsyürünü eda edemedi, bir şeyler anlattı gitti. Fakat onun bir daha ineceğini Hazreti Mesih asıldı, öldürüldü, göğe çıktı. İnecek yeniden dirilip gelecek falan. Onlar beklemeye durdular. Onların beklediği de Yine Hazreti Mesih müjde verdiği şeylerdi. Onlar da kitapları evre çevir. Hazreti Mesih İbraniydi. İlk defa ona inen Vahiy İbranici inmişti. Fakat bugün yeryüzündeki İncil'in nüshaları, ne o yüzü aşkın nüshalar, ne de bugün eldeki mevcut dört nüshar, bunlardan hiçbirinin İbranicesi yok. Doğu dilleriyle yazılmış hiçbir tane İncil nüshası yok. Hep latince, belki ilk nüshalar latince. Onlar da, Bukay'ın ifade ettiği gibi, Hz. Mesih'ten üç asır sonra, iki buçuk asır sonra, yine Moris Bukay'ın kendine göre bir kısım tespitleri var, diyor ki, Müslümanlar arasında hadislerin tedvinine benzer bir şey oldu. Yani İncil nüshaları insanların vicahi kültür olarak akıllarında kalan şeyleri kitabete döktüler. Akıllarına ne kalmışsa onları yazdılar. Aralarındaki o mütenakız şeyler, birbirini refeden şeyler de biraz ondan kaynaklanıyordu. Herkes ne duymuş onu söylüyordu, diyor. Onun İncil nüshalarının tespitindeki bu çok uzun seneler sonra yapılmasını ve dolayısıyla çok birbirine mütenafi şeyler, birbirine nef şeylerin, naks şeylerin bulunması mevzundaki mütealâsını, hadislerin cemini benzetmesine karşılık Suat Hoca'nın o kitabın sonunda cevapları var. Evet. Pek öyle senin dediğin gibi de değil yani onlar. O devam ediyordu. Ancak ister yazılı metinler, isterse resmi iznim verilmesi meselesi o mevzudaki o potansiyel güçleri harekete geçirdi. Onlar ciddi ve sahih denebilecek şekilde topladılar. Ve biz işte o kısım olan şeylere de sünnet-i sahih ediyoruz. Sahih, akval-i nebeviye diyoruz. Hususıyla bunların pek çoğu efali nebeviye ile teyit gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışları vardı ki bunlar nesilden nesile intikal etti. Yani namazı nasıl kılıyordu, orucu nasıl tutuyordu, insanlarla münasebetlerinde nasıl davranıyordu. Bunlar kitaplarda böyle yazılmasa, çizilmese, tespit edilmese bile Nesilden nesile hep böyle intikal ettiğinden dolayı gayet sağlamdı. Bir yönüyle akvali hadisler de bunlarla test ediliyordu. tekim şimdilerde efali nebevinin inkar edilmesine mesela yoktur gibi mülahazalar da var. Öbürüne de biz yok diyoruz. Yani çok sağlam böyle kritik ederek o meseleleri tespit etmişlerdir. Bu istirade olarak ifade ettiğim bir şey oluyor. Onlar da aslında böyle bir mesih bekliyorlardı. Fakat Efendimiz gelince, ortaya çıkınca işte bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha hayattayken müteye kadar geldiler. O peygamberi yok etmek için, o peygamberin getirdiği mesajı yok etmek için, o peygamberin dinine giren insanları tenkil etmek, kökten kazmak için geldiler. Allah o fırsatı vermedi. Üstadın yaklaşımıyla Müslümanlık Dünyadaki beş kıtanın üçüne yayıldı. Neredeyse dünya nüfusunun üçte birini hakim oldu. Bu sadece gerçekten kendisini ifade ettiği alan için üçte deviriydi diyoruz. Ama aynı zamanda duygu, düşünce insanlara farklı şeyler müdahale ettirme mevzuunda tesiri daha genişti. Belki beşte dördüne tesir etmişti yani. Müslümanlıktan Budizm de müteessir olmuştu, Brahmanizm de olmuştu. Şamanizm ile müteessir olmuştu, Zerdüştizm ile müteessir olmuştu, müteessir olmuştu. Ama gel gör ki işte ahir zamanda bir Faraklit bekleyenler, bir Kurtarıcı bekleyenler, bir Ahmet bekleyenler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkınca inkar etmişlerdi. Şimdi öteden beri yani böyle bir kurtarıcı, haraskar, bir hidayet edici bir insan, bir Mehdi, bir Mesih yani yeryüzünde çok seyahat eden sesini, soluğunu her tarafa duyuran Mesihu demektir zaten. Deccala da Mesih denir. O da yeryüzünü arşınladığından dolayı dalalet ve küfür adına. Beklemişler ama o gerçeği gelince onu tekzip etmişler. Ama gel gör ki onun yalanını beklemeye devam ediyorlar hala. Günümüze kadar da bu böyle devam edile gelmiştir yani. Hem Mesih beklemişler hem Mehdi beklemişlerdir. Bekliyorlar. Şimdi bu bekleme Bazen bir Mehdi misal, bir Mesih misal, insanın beklenmesi adına misal diyoruz gibi. Bu gibi de mülazama arz etmiştim size. Farklı bir şey bu. Bazen çok büyük insanlar, önemli bir misyonla gelen insanlar ne Hazreti Mesih'in aynıdır ne de Mehdi'nin aynıdır. Fakat seyri sülükü ruhanilerde Hazreti Mesih'in yörüngesinde hareket ettiklerinden dolayı Gözü açık olan insanlar, manaya, metafizik mülahatılara bazen o zatın şahsında bir mesihiyet müşahede edebilirler. Bazen o zatın şahsında bir mihtiyet müşahede edebilirler. Bu çok da yadırganmayacak bir iltibastır. Ama keşke bu iltibasa girmeseler. Çünkü önemli bir mesele dalalete aralamak gibi, sapıkla aralamak gibi bir şey oluyor. Şimdi bu bir yönüyle, böyle su-i ile kapı aralanmasına vesile olmuş. Ama bir yönüyle de ehli imanda, kuvve maneviyi maneviyeyi takviye etmek için değişik tecdit dönemlerinde insanların yenilenme azmini kamçılamış. Yani bu zat böyle bir ruhla, böyle bir manayla çıkıyor demiş insanlar, onun etrafında kümelenmişler. Hatta denebilir ki öyle bir bekleyiş belli ölçüde. Hz. Mesih etrafında kümelenmeye vesile olmuştur. Hz. Musa etrafında kümelenmeye vesile olmuştur. Daha evvelki peygamberlerin haber verdiği güçlü irade, güçlü azim bu demişlerdir. Hz. Mesih Hz. Yahya da görünce demiş ki bu az ediyor yani. Onlar halazade aynı zamanda Hz. Mesih'in Nasralı genç konuşmalarını dinleyince dinler tarihi yazıyor. Kitapta böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Sünnet-i de böyle bir şey yok. Fakat Dinler Tarihi yazıyor. Hz. Mesih'in konuşmalarını, büyüleyici ifadelerini, cemaat üzerindeki tesirini dolu dolu heyecanla görünce demek diyor beklediğimiz zat bu zatmış, ben değilmişim diyor o. O da Hz. Zekeriya'nın ihtimamla bir gül gibi yetiştirdiği bir insandır. Şimdi bir peygamber bile, Hz. Yahya peygamber, Yahudiler tarafından öldürülen bir peygamber. Hz. Mesih öyle çalımlı, alımlı görünce, göz doldurucu görünce Küvey manevisi takviye ediliyor. Havarinin hayda hayda küvey manevisi takviye ediliyor. Havari'nin sahabi durumunda ise havariye tabi olan tabiinin onların tabiinin terminolojide öyle bir şey denmiyor çünkü bu Hristiyan terminolojisine giriyor. Ben kullanıyorum o tabiri. Onların tebeyi tabiinin de kümelenmesine vesile oluyor. Demek ki gerçekten böyle bir işaret arkadan gelen nesiller için küvey maneviyen takviyesine Diriliş meselesini hızlandırmaya ve insanların yeni bir ümitle elhamdülillah deyip yeniden Allah'a yönelmelerine vesile oluyor. Bunları kimse yadırgayamaz. Bir dönemde Yahudiler hep evs ve hazret içinde konuşuyorlar. Yani Ansar efendilerimiz radıyallahu anh'u ecmain diyorlar gelecek o zat gelecek canınızı okuyacağız sizin. O zat geliyor Kur'an ifadesiyle onlar tekzip ediyorlar. Fakat o Ansar efendilerimiz bunlar alim adamlardı. Biliyorlar, kitap biliyorlar. Dedikleri doğru diyorlar. O gün yalan söyleyenler fakat Ansar efendilerimiz için daha önceden söylediği sözler itibarıyla doğru söylemişler. İsterseniz onların o zamanki beyanlarını onlar Kazivun ve lakin sadikun. Yani bir meselede doğru konuştular ama yalancıydılar. Efendimizi e teksifte yalancıydılar. Önce verdikleri müjde de sadıktırlar. Siz daha uygun bir ifadeyle ifade edebilirsiniz. Bunu Efendimiz'in şeytan için kullandığı bir tabirdir. Kezubun sadak koyuyor. Yalancı ama koyu yalancı fakat doğru konuşturmuyoruz da diyor. Şimdi Efendimiz'in etrafında Ansar efendilerimizin gelip akabede Efendimiz'le buluşmalarında o mülahaza'nın tesiri büyüktür, küçümsenemez. Medine'ye döndüklerinde Yahudinin o kadar İsrail olan, o kadar ihvasına, ifaline rağmen tesviline rağmen Efendimiz'in etrafında dünyanın mahsus gibi kenetlenmeleri Uhud darbesi karşısında sarsılmamaları, hendek darbesi karşısında sarsılmamaları o meselenin önemli tesiri vardır. Efendimiz'in şahsiyetinin tesiri vardır. Görüntüsünün tesiri vardır. Mesajının tesiri vardır. İnandırıcılığın, emniyetinin, sadakatinin, vefasının, fetanetinin tesiri vardır. Fakat öyle bir işaretin tesirinin olduğu da inkar edilemez. Demek ki onun bir yönüyle faydası var, çok faydası var. Ama bir yönüyle de aynı zamanda bazı kimselerin sui tevhile uğratarak yanlış şeylere sapmasına da vesile olabiliyor yani. Ve şimdiye kadar da çok olmuş. Şimdi Efendimiz'e kadar nice deccallar Efendimiz'in rolüne girdi. Onu çok bilemiyoruz, adlarını da bilemiyorum. Peygamberlik iddiasında pek çok mütenebbî çıkmıştır. Yani ahir zamanda gelecek zatım diye çıkmıştır. Fakat biz Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem asrı içinde bildiğimiz Müseylemetül Kezzab gibi, Necitli, Tuleyha yeniden dönmüş, Esvedü gibi ve aynı zamanda Secah gibi. Secah gibi kimseler Efendimiz'in hayatında. Daha sonra sekiz tane ayrı deccal çıkıyor ve bunlar hepsi mütenebbi peygamberlik iddiasında bulunuyorlar. Ben de peygamberim diyor yani bunlar işte. Ben de bir mesihim diyor. O belki Araplaraydı. Ben daha umumiyim diyor ve bunların hepsi belki bir mihdilik mülazasıyla çıkıyorlar. Çünkü efendimizin verdiği bir işaret içinde de var. Benim Ali Beytimden bir tanesi zuhur edecek. İsmi benim ismime muvafık olacak. Yani Muhammed gibi Ahmet gibi bir şey olacak diyor. Babasının ismi de babasının ismine yuvalatıyor buyuruyor Efendimiz. Tam denk gelecek. Günümüzdeki moda tabirle örtüşecek yani. İki isim örtüşecek buyuruyor. Şimdi adlarını değiştiren böyle azileri yaşlarda adlarını değiştiren bir sürü insan çıkmış ondan sonra. Bunların içinde o konuma yakın durumu ihraz edenler bulunduğu gibi arz edeyim. Mesela Abbasilerden diyelim Mihti rahmetullahi aleyh. Gerçekten Abbasi devleti içinde kendinden öncekilere nispeten, kendinden sonrakilere nispeten ciddi ıslahatı, çizgisindeki istikameti, eğinmeye karşı saygısı, sahabeye karşı saygısı, sahabe hakkında mutedil ve müstakim düşünmesi gibi şeylerle bir mihti imajı uyarıyor. Ama o bir mihtidir yani, bir manada Mehdi Dolayısıyla etrafında kümeleniyorlar yani, dini mübin İslam'a hizmete vesile oluyor. Emeviler içinde Ömer bin Abdülaziz zuhur ediyor. Hz. Ömer'le Asım vasıtasıyla nisbeti var Hz. Ömer'in torunlarında. Hz. Ömer'in neslinden de önemli insanlar geliyor. İşte Ömer bin Abdülaziz'den alın, İmam Rabbani Faruk-u Serhendi'ye kadar. Faruk kelimesi Hz. Ömer'e nisbeti ifade ediyor. Bilmem kaç göbek sonra, 17 midir 18 göbek, estağfurullah, 20 küsür göbek sonra, Faruk-u Serhendi gibi bir insan çıkıyor Hazreti Ömer unvanının ona kredi olmasının yanı başında o zatın şahsiyeti, sünni olması, sahabi yoluna hizmeti, sahabi saygısı, peygamber saygısı büyük hizmetlere vesile oluyor, etrafında kümelenmeye vesile oluyor. Bunun gibi. Ebu Hanife'yi bu mülahaza ile ele alabilirsiniz. Muhammed, Ahmet, Muhammed, Gazzal işte uyuyor yani. Babasının adı, kendi adı filan uyuyor yani. İmam-ı Gazali'nin İslam diline hizmet küçümsenmeyecek kadardır. İtizali düşüncenin gemi azı aldığı, Neoplatonizmin İslam dünyasında bir felsefe fermanıyla çok rahat, serbest dolaşım hakkını elde etmiş gibi dolaşmasına karşılık Hazretin o mesele göğüslemesi onun. E bir diğer taraftan karmateliğin mebdei onunla başlıyor. Hasan Sabbah'la başlıyor. Nizamiye'de ders veriyor. Ona karşı mücadelesin. Ve bir taraftan böyle katı, nasçılık meselesi hüküm ferma oluyor. İslam ruhunu o dönemde ortaya atıyor. Yani bir yönüyle tasavvuf ruhu diyebilirsiniz. İmam Gazali bir tarikatı yok. Fakat o güne kadar gelmiş geçmiş tarikatların adeta ruhunu, özünü, hulasasını süzüyor, şekillendiriyor. Ve en cami kitabı olan İhya'da bunları dile getiriyor. İhya'u din diyor. Dini ilimlerin yeniden ihyası. Şimdi önemli bir insan, bu da bir mihdiyet vazifesi görüyor. Hazretin öyle bir iddiası yok. Hazret düz bir insan olarak hizmet görüyor. Ondan dolayı da bütün gelen Sünni Müslümanlar tarafından itiram görüyor. Bunlar iyi olan insanlar. Şatibi kendisini hiç böyle bir mülazayla bakmamış. Fakat önemli hizmetler görmüş. Muvaffakatından iltisamına kadar kitaplarına baktığında dini bir istedir ama çok önemli hizmetleri olmuştur zaten. Mevlana Halid-i önemli hizmetleri olmuştur. Herkes bir manada bunları mihtilik manasıyla ele almış, yorumlamış ve bunların etrafında kümelenmiş ve bunlar yararlı olmuşlardır. Ama bir diğer taraftan da bu mülaza, bir kısım fırsatçılar tarafından, bir kısım halüsinasyonlar görenler tarafından, bir kısım megalumanlar tarafından sürekli ismar edilmek istenmiştir. Ta kadimden bu yana. işte biraz evvel bahsettiğim 11 tane deccalı veya 8 tane deccalı bu mevzuda düşünebilirsiniz. Sadece bir deccal düşünmekle yani dinin içinden çıkmış bir insanla da kalmamış bunlar. Yani başkaları da mesela ekonomik hayat adına kurtarıcı beklemişler insanların bazıları. Sosyal hayat adına kurtarıcı beklemişler ekonomi adına kurtarıcı bekleyen bütün işçi hareketlerinin sonunda, Avrupa'nın kan iri içinde çağlaması karşısında, Karl Marx'ı görenler Ren Dergisi'nde işte yazılar yazıyor, sonra işte manifestosunu hazırlıyor, ondan sonra Das Kapital hazırlıyor. Bunları gören insanlar, insanlığı hususuyla işçi sınıfını, proletaryayı kurtaran insan diyorlar, haraskarı oldu bunların diyorlar. Bu inanan insanlar da arkasından koşuyorlar bunun, galiba buymuş diyorlar alaylı ironik bir ifadeyle Doktor İkbal makamı cennet olsun. Peyamı meşrik şaktan haberler diye tercüme edebilirsiniz. Peyamı meşrikinde Rusya'da bir insan çıktı, kitapsız peygamber. Halkın telakkisini seslendiriyor orada. Necip Fazıl'ın tabiriyle müjik bir tip, yani cahil, görgüsüz, din bilmeyen çok çeşitli beklentiler içinde böyle bir tip birdenbire kendilerine Kurtarcılıkla gelen bu zatı, kendilerini kurtaracağı vaadiyle gelen bu zatı adeta etrafında peygamber ediyor, toplanıyorlar. Bunun gibi daha bir sürü kezzap ve yalancı, Deccar, Lelin'den Troçki'ye kadar, ondan dünyanın değişik yerlerinde işte ister İslam milletleri ister başka milletler onları kurtaran insanlar olarak, halaskar insanlar olarak insanlar tarafından hep böyle alkışlanıyor. Nerede gidip İslam dünyasında bir nabız tutsanız, toplum nasıl psikanaliz yapılır bilemiyorum. Teker teker yani hepsi psikanaliz yapılsa, onların temelde esas şuur altı müktesebatları deşifre edilebilse, bilgisayarlara dökülebilse onlar, sonra yazıya dökülebilse onlar, göreceksiniz hepsi Mısır'dan Sudan'a Sudan'dan Somali'ye kadar böyle. Her yerde kendilerini kurtarıp kendilerine istiklal vaat eden insanlara halaskar nazarıyla bakmışlar. Belki bazıları bu Arapların peygamberiydi, Medine'nin peygamberiydi. Bu da bizimki deme dalaletini, cehaletini, gafletini, küfrünü ve küfranını göstermişlerdi. Şimdi bu da o, o mevzuda açık bırakılan kapının su istimal edilmesi gibi bir şey. Belki biraz uzatıyorum meseleyi ama. Fakat tavziye lüzum hissettiğim bir konu yani suistimale doğan bir şey. Bakın size yani bu mevzuda bazıları suistimal bazıları değil. Arz edeyim ben öteden vereyim. İsimler nasıl suistimal edilmiştir? Muvahhidin devletini kuran insan mihdiddir o. Onun başında da bir mehdi vardır. Rafizi düşünce o kadar çok mehdi çıkarmıştır ki uydurma kimliklerle Hazreti Hüseyin'in torunu, Hazreti Fatıma'nın torunu Fatimi devletinin başına da böyle bir uydurma bir çocuk getirilmiştir. Ve devleti İslamiye'nin Haçlı Seferleri ile, daha önce Moğol işgalleri ile sarsıldığı bir dönemde, onlar orada istiklallerini ilan etmişler. Bir uydurma Allah Resulü'nün evlatlarından biri diye, onun etrafında toplanmış, o meseleyi suistimal etmişlerdir. Ta Salahaddin cennet Mekan aleyh rahmetü ve hazretleri, Mısır'ın kaderine hakim olup, Oradaki o habayisi ve recaisi bertaraf edeceği ana kadar. Ve bunlar haçlara, kapılara açmışlardır. Tahta atın içinden, devletin içine inen, sinen insanlar gibi kapıları açmış ve muhariflerin içeriye girmelerini kolaylaştırmışlardır. Vurmuşlardır. İslam'ı arkadan hançerlemişlerdir. Karmatiler böyle bir mülahaza ile yani, ehl Beyt mülahazası ile olmuş. Bu insanlar korkunç fitneye sebebiyet vermiş. Haç kervanlarını yağmalamışlar, Kabe'yi i Muazzama'yı soymuşlardır. İslam tarihinde ender vakalardandır Kabe'nin yağmalanması, talan edilmesi. O küfür ve küfran içindeki insanlar hülula ve itada inanan insanlar. İsmaililer başlarındaki insana yine o rafizilikten doğma çıkmış. Onların gulatıdır, rafıziliğin gulatıdır, aşırıları. Onlar da Allah'ın ona girdiğine inanırlar ve hala bugün mevcudiyetlerini devam ettiriyorlar. Bakın ismal edilen yanları bunlar. Evet, muvahhidinin başında da öyle vardı. İşte murabitinle yer değiştirdiler onlar. O bölgede ta Endülis'e kadar yeniden İslam Birliği'nin teessüsü murabitin vasıtasıyla olmuştur. Tarihteki vakalar bunlar. Şatibinin itisamında bildirdiğine göre, Kisf'in de bir insan çıkıyor. Hemen etrafında bir sürü insan topluyor. Adına Muhammed de koyuyor yani ama Muhammed Kisf diyor. Kur'an-ı Kerim'de Kisfe semae saketen yakulu sahabun merkum. Semadan inecek. Oradaki onun bir kaya yani parçalanmaz bir kaya, taş filan. manaya da gözünü yumarak sadece semadan inmesi, insanların başına inen bir taş gibi olması mülazasıyla ben Kisf'im diyor. O da su istimal edilen bir şey. Muhammed Kisif, Ahmet Kisif, Mustafa Kisif, Müşteba Kisif. Kisif etrafında kesif bir cemaat, rasip. Bir cemaat rasip biliyorsunuz. Terasubat, denizlerin dibindeki okum yoyanların taşlanmasına da rasip denir şeydi. jeolojide. Öyle bir cemaat etrafında toplanıyor. Su istimal edilmesi. Bu meselen su istimal edilmesi. Yine itizamda Şatibi'nin bildirdiğine göre diyor ki, Birinin adı Nasrullah da birininkine Fetih de Fetih'ti diyor. İdha Nasrullah ve Feth yedhuluna fi dinillah afwaje. Nasr geldiği zaman Nasrullah ve Fetih de geldiğinde insanlar ferschak İslamiyet'e teali edecekler. Ben Nasrullah'ım falan dedi. Etrafında topladı yani. İsimlerin nasıl su istimal edilmesini göstermesi açısından enteresan şeyler. Şatibbi gibi ciddi bir adam anlatıyor onu. Öbürünün de adı Fethi'miş yani o kadar, isim adına sadece bir şey, o da kendisini öyle bir şey görüyor. Bir dönemde o da çok ciddi bir fitne unsuru oluyor ve bir coğrafyayı fitnenin kan seylaplarına mahkum ediyorlar bunlar, bir dönemde. Yakın tarihe doğru gelince Somali mihtisi vardır, mihti doğrudan doğruya adı mihtidir. Bizdeki Balkan Harbi yıllarında Sudan'da çıkan bir büyük mihti vardır. İngilizlere de karşı çıktığından dolayı İngilizler onu öldürmüş, yakmış ve külünü ile savurmuşlardır. Doktor İkval bundan bahsederken çok dahsitani vahdeder. Sudanlı mehdiden dahsitani vahdeder onu. Kahramanca bahseder. Hıyanet olsaydı İngilizler onu desteklerlerdi. Aleyhinde olduklarına, onun adını cenazesini bile yok ettiklerine göre biraz mülaza dairesini açık bırakmak lazım. Bu da Sudan mehdisi, büyük Mehdi. Günümüzde Sudan'da bir mihti vardı, Turabi'ye karşı çıkmış. Uzun zaman devlet başkanlığı yaptı. Din-i mübin İslam'ı uygulama, şeriatı uygulamada tereddiler yaşayan bir insandır. Şimdi orada muhalif cephede, hatta o bazı tarihlerin arkasında olan zattır. O. o da sünni bir insan. Fakat aralarındaki o siyaset kavgası, aralarında olan şey. Ben esas mihti isminin lakabının, belli isimlerin Kur'an'da sünnete geçen, nasıl isimal edilmesiyle alakalı müteala'mı arz ediyorum. Yine yakın tarihi itibariyle bakacak olursanız Bahaullah çıkmış bu. Mesih-i Mev'ud olarak kalkışlanmıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin delail-i alakalı ne kadar şeyler varsa onlara da bakarsanız aynı şeyleri görürsünüz. Belki kendini görmüş, belki görmemiş ama benim çocukluk dönemimde onun halifeliğini temsil eden zatlardan İbrahim Efendi, Türkiye'de yaşayan bir zattı, ben onunla görüşmüştüm. Edirne'ye gittiğimde de orada Bahaullah'ın kaldığı evde yine onu gördüm. Orada görüştüm, konuşmalarını dinledim. Arapça'yı, Farsça'yı su gibi bilen bir insandı. Fakat o gün için Bahaullah'ın yani o Mehdi'nin veya Mesih'in Mev'udun çırağıydı. Yine isim bir kere daha su istimal ediliyordu. Devlete aleyhe darbe vuruyordu. İran'da zuhur ediyordu Abdülhamit döneminde. Devletin bir taraftan duyunu umumiye altında inlediği dönem, bir taraftan dış taacümlerin olduğu dönem, bir taraftan da işte bu türlü böyle sahte mihdilerin, mesihlerin ortaya çıktığı dönemdi. İsim bir kere daha efendim 20. asra doğru gelirken, işte 19. asrın son çeyreğinde bir kere daha ismar ediliyordu. Abdülhamit de onun dikiş tutturamayacağı bir yere alıp onu sürgün ediyor Edirne'ye. Ben işte 60'lı yıllardan önce Edirne'ye gittiğimde orada 7-8 aile vardı öyle onun etrafında. Nami diye bir zat da vardı İran'dan gelmiş. Onu takip etmiş. İbrahim Hoca'nın yanına gelip gidiyordu. Bu arada öyle tanımak imkanı oldu. Daha tafsilatına inmeyeceğim. Nasıl gittim, nasıl tanıdım, o Erzurum'dan nasıl kaçtı. Hatta validenin evinde oturuyordu kirada Erzurum'da. Ve bunlar tafsilat... Ve konuyla alakası yok. Ulam Ahmet Mesih-i Mev'ud olarak ortaya çıktı. Evvela o Hint yogasıyla meşgul olan meditasyonla meşgul olan bir şey ruh gücünü, parapsikologların ifade ettiği gibi ruh gücünü ortaya çıkarmaya matuh. O fevkalade eden riyazatlarla bir şeyler yapıyor. Sonra ihtimal işte halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Önce müceddit diyor kendisine. Sonra Mehdi Mev'ud diyor. İmam Muntazır diyor var ya Rafıziler'in de beklediği İmam Muntazır'ı O diyor ondan sonra da Mesih-i Mev'ud diyor. Kitapları Türkçe'ye de tercüme edilmiştir onun. Vahyi diye Türkiye'deki temsilcileri tarafından dağıtılıyor. Benim elime de kitapların iki tanesi geçmişti. Mesih-i Mev'ud diyor. Resmi de var orada. Afyonlu bir insan gibi. O bir dönemde haşhaşçıların Hasan Sabbah da haşhaşçıdır. Ulam Ahmet onun çıraklarındandır Muhammed Ali Cinnah, Pakistan'ın kurucusu. O Gülham Ahmed'in mezhebindendir. Amerika'ya gelince o mezhep, buraya gelince Ali C. Muhammed tarafından temsil edilir burada. O da kendisini onlardan biri zanneder. O da kendisini peygamber olarak ilan eder. 5-10 tane kadınla münasebeti vardır burada. Malcolm X'in esas ondan ayrılmasına sebebiyet veren şey de o gayri ahlaki yanlarıdır onun. Melküm ismin öldürülmesine sebebiyet veren şey de yine ona karşı çıkışı onun adamları tarafından gerçekleştirilmesidir. Bütün bunlar görüyorsunuz, bir dönemde vaat edilen çok önemli isimler, onlar bir kısım iyiliklere sebebiyet verdiği, bunalımlara girildiği bir dönemde onların etrafında insanların toparlanmasına vesile olduğu gibi bir taraftan da böyle su istimal ediliyor. Birleri hususiyle de rafiziler, bu düşünceyi çok canlı tutuyorlar. Sünni dünyaya göre de bunun bir hakikati var. Fakat ötenden beri ayrı bir husa dikkatini çekeceğim bu faslan içinde. Daha ziyade böyle fevkalade bir heraklit bekleyişi, mazlum ve mağdur milletlerin kaderde kaderi mülahazalar olmuştur. Kendi cehleriyle gayretleriyle, sen kendi cehdinle gayretinle kaldır da git bidadı. Ne sandın? ''Ve en lise insan illa hakkatına karşı kapalı bu tembel ruhlar, bu miskin ruhlar, bu aciz ruhlar gökten böyle bir Heraklit gelecek. Rafizi telakkisinde de işte saklanmış bulunduğu yerde Abbasilerin şehrinden kaçmış ama bir yerde saklanmış. Aynı zamanda Abbasi fitnesinden daha büyük fitnenin olduğu cehaliyet döneminde bugün daha küçük bir fitneden kaçan insan birdenbire zuhur edecek. Kaftanın arkasından çıkıyor gibi çıkacak. Veya tenasül telakkisiyle çıkacak. Bunlar da akide bakımından sorgulanacak mesele. Nasıl gelecek yani? Gökten mi inecek? Sırrı teklif nasıl olacak? Birinin içine girip ondan mı çıkacak? Siz reinkarnasyona mı kayılsınız şayet? Üluhiyet hakikatını taşıyorsa bu mülahazanızla acaba hülür ittaattan mı bahsediyorsunuz? Bu usulü din açısından münakaşası yapılacak bir şey ama rafızı telakkisi olduğundan dolayı bir şey diyemiyorsunuz yani. Ona da bir şey diyemiyorsunuz. Şimdi bu mazlum milletlerin, mağdur milletlerin kendi dönemlerinde kendi ihdamlarıyla bidadı kaldırıp gideceklerine gökten bir heraklit bekleme düşüncesinde doğmuş ve desteklenmiş bir düşüncedir. Bir hakikati vardır onun. O hakikat biraz evvel bahsettiğim vetire içinde. Hazreti Gazali gibi, Mehdi Abbasi gibi üstadın tabiriyle, Ömer bin Abdülaziz gibi, İmam Rabbani Hazretleri gibi, bir manada Bedül Zaman gibi Kimseler etrafında insanların toparlanmasına vesile olmuş. Bir manada mihtiyete ait bir manayı temsil ediyorlar diye toparlanmışlar. Fakat rafız-i de o harikulade eden bir insandır. Hiçbir dönemde olmadığı şekilde, Efendimiz döneminde de, Hz. Musa döneminde de, İsa döneminde de olmadığı şekilde, deccaliyetin gemi azı aldığı, ateizmin dünyaya hakim olduğu bir dönemde, o işte adete eline harika bir kılıç alacak, her sallayışta bir milyon kelle alacak gibi, kelle alacak gibi, kendi saltanatını ikame edecek bekleyişi içindeler. Bu acizlerin, tutarsız insanların, yetersiz insanların bekleyişidir. Yahudiler öyle beklemişler. Hz. Musa'ya geleceği ana kadar öyle beklemişlerdir. Hz. Musa irtihal daribaka buyurunca yine öyle beklemişlerdir. Bir dönemde işte, Buhtun Nasır'ın zulmüne uğradıklarında yine öyle beklemişlerdir. Şabur'un zulmüne uğradıklarında öyle beklemişlerdir. Kildaniler hakimiyeti altına girdiklerinde yine öyle beklemişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif edeceği anda yine öyle beklemişlerdir. Ama o zat gelince onu tekzip etmişlerdir, inanmamışlardır. Yani bu türlü böyle suistimal edilmiş mazlum milletlerin, mağdur milletlerin. Bu da işte Kaderi bir mülahazaları yani kendi o perişan kaderleri, perişan durumlarına karşı böyle teselli adına bu türlü bekleyişler içinde bulunmuşlardır. Şimdi Rafizi düşünce de bu türlü mülahazalarla yeniden idbarlarının ikbale döneceğini, ikbal yıldızlarının parlayacağı mülahazasını yaşıyorlar, sürekli onu saykılıyorlar, parlatıyorlar, yeniden yeniye böyle insanlar sunuyorlar. Bundan sonra da olacaktır. Hatta daha şey de diyeyim, babayi hareketler arkasında da bu mülahaza vardır aslında. Yani Moğol işgalleriyle yıpranmış Selçuklular, Haçlı Seferleriyle yıpranmış Selçuklular, son işte Kaykubat ve Keyhusrev dönemi ki son iki Selçuklu devlet adamıdır. Bu dönemde babayiler zuhur ederler. Onlardan evvel Harzemler, Mu'tezile tarikatını benimsemişlerdir, anlayışını benimsemişlerdir. Onlar gelir gelir Anadolu'ya çarparlar. Onlar çekilince babaylar, Sivas kalesine bayrak dikerler. Bütün bu hareketlerin arkasında batınidir bunların hepsi. Hepsi sapıktır. Bu en son bahsettiğim cereyanın bugün kalıntılarıyla, onların da rasibiyle belki, habisatıyla karşılaşmak mümkündür Türkiye'de. Bazıları gidip inkarı, üluhiyete abordu olmuşlardır. İmansızlığa aborda olmuşlardır, küfre abordu olmuşlardır ama esas ayrılış noktası orasıdır, oradan ayrılmış ve bu hale gelmişlerdir. Bir meselenin bu yanı var, üzerinde daha durulabilir. Yani Mesih mülazası, mihdi mülazası bir kısım iyi şeylere vesile olmanın yanı başında öteden beri su istimaliyle, Müslümanlığa kan ağlatmış. Türk atasözüyle Müslümanların analarından emdikleri sütü burunlarından getirmiştir. Yavurlardan çektiklerinden daha fazla bu sahte, bu yalancı mihtilerden, bu beklenen mihtilerden çekmişlerdir Müslümanlar. Bu meselenin bir yanı. Bir yanı mı, iki yanı mı, üç yanı mı? Siz kendi içinde bölün onu. İkinci bir meseleye geçeceğim burada. Şimdi böyle bir meseleye inanma, Mesih'in, Hazreti Mesih'in ineceğine inanma meselesi, Hazreti Mihti'nin zuhuruna inanma meselesi, Hazreti Mesih'in ineceğini Efendimiz s.a.v. hemen yüz kadar Keşmir'in ifade ettiği şeyde, yüz kadar hadiste ifade ediliyor. Bunların kırk küsürü sayı hadis. Onun yarısı kadarı da hasen hadis ve o kadar da zayıf hadis var. Bütünü yüz kadar hadis yapıyor. Unutulmuş olanlar da olabilir bu arada. Rivayet ediyor. Şimdi Hazreti Mesih'in insanlar arasında belireceğine inanma, efendimize in itimadın ve güven ifadesidir. Bu kadar bir hakikati var bunun. Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla da efendimiz biraz evvel bahsettim. Ali Bey'den bir insanın dünyanın cevirle, zulümle dolduğu bir dönemde ineceği ümmetin içinde belireceği ve yeryüzünü zulüm ve cevrle dolduğu gibi adaletle, kist tabirini kullanıyor. Dolduracağına dair bir şaretle bulunuyor Efendimiz. Bu müjdenin de bir hakikati olduğunu biz kabulleniriz, ona da inanırız. Biraz evvel bahsettiğim o türden insanların zuhurunda belki insanların bu işte öyle birisi, madem kitap ve sünnet çerçevesinde hareket ediyor, onlardan birisi olabilir. Öyle faydası olabilir bunun. Temelde bu meseleyi böyle dinin içinden bir mesele olma esviz içinde kabulde bir mahsur görmüyorum ben. Kabul edilir Hazreti Mesih'in inşidir, Hazreti Mehdi'nin inşidir. Fakat bu meseleler müminlerin Amentü erkanına inandıkları gibi inanmaları gerekli olan meselelerden değildir. Neden yani? Azizeciğim. Amentü billah ve meleketi ve kütbü ve resüli <gülüyor> ve yümin akiri ve bil kadiri kiri ve şeri min Allah ve en ba'dı ba'd el maut diyor. İnanılacak şeyler bunlar. 6 tane erkanı imaniye. 4 erkan-ı imaniye irca ediliyor. Fuhulu ülema 4 erkan-ı imaniye irca etmiş. Hazreti Gazali 3 erkanı imaniye irca ediyor. Bu 6 irca ediyor. Bunların içinde ve bir huruci mehdi ve bir huruci mesih ve bir nuzul mesih yok yani. Eğer bunlar erkani imaniye ölçüsünde mutlaka inanılması İnanmazsan kafir olacağın meseller türünden olsaydı, bunları da sahibi şeriat, elkan-ı içine sokardı. En sahih hadislerde elkan-ı imaniyeyi sayıyor mu, saymıyor mu? En tümüne billahi. Ve Resul sayıyor mu, saymıyor mu? Sayıyor. Onun içinde mihti var mı? Onun içinde mesih var mı? Şimdi denebilir ki, itiraz edilebilir ki, evet, mutlak manada elkan-ı imaniye içinde yok ama fakat kitaba inanmakla mükellef değil miyiz? Kitabın içinde Hz. Mesih'in inacağına değil, dört ayetten bahsettiler. Böyle bir işaret varsa, Hz. Mesih'in adil, muksit bir insan olacağına dair, kısti temsil edeceğine dair işaretler varsa, remizler varsa, salih, sarahat yok. Sarahat olmadığını, rafiziler de kabul ederler, sarahat yok. Nusayriler de kabul ederler, dürziler de kabul ederler aynı zamanda İsmaililer de kabul ederler. Sarahat yok. Kimse iddia edemez. O da olur. Dolayısıyla evet bunlara işaret olabilir. İşaretse şayet bunlar müteşabıhtır. Müteşabıh olunca o mevzuda mülahazaya alınabilecek pek çok manalar vardır. Bir kelimeyi, bir mefhumu, bir mantık ortaya koyduğunuz zaman şayet o nasıl ölçüsünde bile olsa şayet bir şeyle tahkim edilmemişse şayet bir zahire bağlanmamışsa usulcü mülahazasıyla konuşalım bu meseleyi. Bu ihtimalat içinde bunlardan hangisi acaba? Ömer bin Abdülazizse mihdi muntazır çoktan gelip gitmiş demektir. Ne bekliyorsunuz siz? Mihdi Abbasiye denk geliyorsa mihdi muntazır çoktan gelip gitmiştir. Hazreti Fatih'e ne kadar yakışıyor? Neden yakışıyor? Ya e, adı Muhammed. İşte Uyuyor da efendimiz adına Yuva ismu ismi ismi Uyuyor. E bir de ayrı bir şey var. Hakim Müstedeckinde letuftunel Konstantin hadisini rivayet ediyor. Sahih diyor hem de. Letuftunel Konstantin'e falan yine melamir emri ve lanima ceyş sal ki, ceyş diyor. Bir de efendimiz onlar nimet çekiyor. Bu haşlarla göğüs göyse savaşın Seladin için değil. Kılıç aşkı için değil. Hepsini takdirle yad ediyoruz onların. Fatiha. E. Çok yakışıyor değil mi? Hatta denebilir ki şekli şemailde bile yakışıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de burnu mukavvesti. Boynu üstün zekalara, üstün fıtratlara, tabiatlara, daha ölçüsündeki dimalara muvaffuk olarak boynu biraz uzuncaydı. Azıcık arkaya doğru çıkıntısı vardı onun. Yani fotoğrafını da ortaya koyduğunuz zaman bayağı oturuyor. İşin bir manada Hazreti Fatih de bu Mehdi Muntazır'ı temsil ediyorsa ehl münasebet Beyt'le var mı yok mu yok diye iddia edemezsiniz ki. Bana bir tanesi bir şecere gösterdi. Ahmet Yesevi şeceresi açıktan açığa imzalı mimzalı devletler tarafından. Onun da ehl münasebetinden bahsediliyor. ehlibey'tin Beyt'in gitmediği yeri yok ki. Siz ta Tirmiz'de Hazreti Ali'ye mezar takdir ediyorsunuz. Gitmediği yer mi var onların? Dolayısıyla niçin yani Orta Asya'ya gitmesin? Neden o sülale kayı boyu efendim bir ana tarafından, bir baba tarafından şöyle böyle bir irtibat olmasın. Hazreti Mevlana 23. torunlarından Efendimizin. Nereden geliyor? Berfden geliyor. Demek Berf'a gitmişler bunlar. Açıktan açığa araştırmacılar bunu tespit ediyorlar. Şimdi oturuyor. Öyleyse siz birader boşuna bir mihtiun hazır bekliyorsunuz. Gelmiş gitmiş Hazreti Fatih. Fonksiyonunda eda etmiş. Dünyanın pususuyla bizansın. Cevr ile zulm ile inlediği bir dönemde, hatta Hristiyan'ın Hristiyan'dan çektiği bir dönemde, bir mezhebin bir mezhepten çektiği bir dönemde, barbarların gelip gelip o payitahtı işgal ettikleri bir dönemde, orada bir sulh, sükun ve huzur devleti tesis etme meselesi, tam mihdiye göre bir mesele. Adl ile, kıst ile dolduruyor ortalığı. Bakın, şimdi muhtemel olunca bu mesele. Şimdi siz kalksanız bana deseniz ki, bak dedim olabilir bunlar yani. Çünkü çerçeveyi dolduruyor hepsi. Ömer bin Abdülaziz gibi birisi gelemez yani çok zor. Rahşit halife değil ama Rahşit halifelerden geride değil bu insan. Yerileri doldurulamaz bu insanın. Ama siz kalksanız hepiniz bana deseniz ki ben ne Fatih'in Mehdi olduğunu kabul ediyorum, ne Ömer bin Abdülaziz'in, ne Mehdi Abbas'ın, ne de başkasın İmam Gazali'nin Mehdi'liğini kabul etmiyorum deseniz, ne dalalete düşersiniz ne de küfre düşersiniz. Neden? Çünkü tevil açık meseledir bunlar. Tevil olunca bu tevilin açık olduğu konulardan hangisi doğru onu bilemiyoruz yani. Bizim iddiamız doğru olmayabilir. Niçin bunları söylüyorum? Bu meselenin din yerindeki yerini çok iyi tespit etmek lazım. İnsan onu kabul etse ne olur etmese ne olur? Bu açıdan bugün günümüzde bir tanesi çıksa dese ki, bir deli mesela, bir mezarlık çıksa dese ki ben Mesih'im veya ben Mihti'yim dese. Beni hiç ilzam etmez ki o mesele. İsteyen inanır ona. Belki bazıları arkasından gidiyorsa, ben ahir zamanda beklenen öyle bir zata ait bir kısım evsafı anlatma lüzumunu duyarım. Kendi üslubumla. dedim ki böyle bir zatta şu evsaf olması lazım. Ama bu zatta görülen şeyler itibariyle bir kısım paranoyalar, nümayansa şayet, şu ilk bazı halleri varsa bunu böyle kabul etme, bu deli velinin yerine koyma demek gibi bir şey oluyor. Evet, günümüzde de çıkar, bir sürü insan çıkıyor. Ben son vaaz vetiresi içinde Üsküdar'da vaaz ediyordum. O caminin merdivenlerden aşağı inerken iki imam hatip talebesi birisi sağımdan birisi solundan beni tuttu cami devaz ediyorum. Dinleyenler de var. Çok yani bir de beni Mehdi'nin cemaati için alırlarsa şayet o zaman birdenbire epey bir sermaye birdenbire büyüyecek yani. İza ce ana sallahu vel fati yedhuluna fi dinillah ifvaca fesebbi bihamdi. Tesbib hamdi malum zaten ölüme delalet ediyor efendimiz ondan sonra sürekli Subhaneke Allahümme ve'sabr <gülüyor> rahmet diyor. Bana dediler ki, hocam Mehdi çıktı. Nasıl çıktı dedim? İşte falan dediler bir yerde. Bana göre dedim mihdi çıkacak, Deccal döneminde çıkacak. Deccal onu testereyle ortadan ikiye biçecek dedim. Böyle alık alık yüzüme baktılar. Ben yüzlerinde şunu okudum. İkiye biçilmiş ölmüş bir Mehdi'nin ümmeti Muhammed'e ne faydası var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün doğruluğuna delalet etmesi için faydası var dedim. Bıraktılar yakamı. Bir daha da zannediyorum camiye de gelmediler. Demek ki camiye gelmeleri de acaba Biraz saf gördüler, kandırabilir miyiz? Duru manasına saf değil, yani aptal manasına saf kızdılar, kandırabilir miyiz? O günlerde ben bir merak sardı da, böyle az bir mihdi tespitinde bulundum. Yani benim araştırma imkanlarımın ulaştığı alan içinde zannediyorum 10 tane mihdi buldum. Bakın o mülazı hala suistimal ediliyor günümüzde de. Dolayısıyla yani bundan sonraki günlerde böyle bu türlü, Mütenebbiler çıkmayacak. Mihdi taslakları çıkmayacak. Böyle müteşehhidler çıkmayacak diye çok şey yapmayın yani. Çıkacaktır bundan sonra da. Bazı saf derun kimseler aldanacak, onların arkasından gidecektir. Kimse o türlü şeylere inanma mecburiyetinde değildir. Çünkü ona inanma dinin erkanından değildir. O meselenin Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ifadeleri içinde zatını bir çeşit kabul etme bu telakki, bu anlayış, bu espri, onda bir mahsur yok. Fakat falan şahıstır, filan şahıstır. İlla şöyle çıkacak, böyle çıkacak, şu şekilde olacak, bu şekilde olacak gibi yaklaşımlar. Bunların hiçbiri bağlayıcı değildir, izam edici değildir. Bir de din açısından bu meselenin böyle bilinmesi lazım. Bunu da ben şahsen önemli görüyorum. Bir de bunu arz edeyim. Ondan sonra... Şimdi bu çıkmalar böyle zuhur edince bir bazı kimseler gerçekten kendilerini öyle zannediyorlar. Öyle olduklarını tahmin ediyorlar. Bazıları da aldanıyorlar. O hususta mülazamı işaret ettim. Biraz da çay müsaade ederseniz. Şimdi bir şahısların doğrudan doğruya Kisif gibi, fetih gibi, Nasrullah gibi kendilerini öyle zannetmeleri var. Sudan metis'i gibi. Somali Mehtesi gibi kendilerini öyle zannetmeleri var. Bu Mehdi olunca büyük bir iddia olur. Bir mübala olur. Mesih iddia ediyorlarsa o zaman da akide açısından meseleyi alıp analiz etmek lazım. Ne demek istiyorsunuz yani? Ben Mesih'im derken, ben kurtarıcım ne demek istiyorsunuz? Mesih sana mı girdi demek istiyorsunuz? Bir kısım kimselerin Hz. Mesih'i, mütecessit bir üluhiyet şeklinde gördüğü gibi sen de kendini öyle mi görüyorsun? Bunun adı Müslümanlığa göre küfürdür. Dalalet hafif geliyor ona. Açıktan açar küfürdür. İki, ne kastediyorsun sen bununla? Hz. Mesih'in yörüngesinde seyri süluki ruhani yapmak suretiyle şeffafliyetinle sana bakanlar sende onu görme manasını mı kastediyorsun? İşin doğrusu bu da o ufkun sairı olmayı iddia etme açısından çok büyük bir iddia. Şahi Geylani bir mihdi olabilir. Fakat hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmamıştır. Muhammed Bauddin Nakşibendi böyle bir mihdi olabilir. Muhammed işte adı da. Fakat hiç bir zaman böyle bir iddiada bulunmamıştır. Yani bir görünge birliği olabilir. Bunlar seyri süluki, ruhani de fena fillah veka ma Allah maiyete üz billah masar olmuş insanlar. Fevkalade temkin ve tedbir içinde. Fakat o büyük iddiada bulunmamışlar. Yani bir de meseleyi analiz ederek bakmak lazım. Sizinki Seyir ruhani de yörünge birliğinden dolayı bir iltibas mı? Çevrenizin iltibası mı? Çevrenizin iltibasına tercüman olmak mı bu? Yoksa siz gerçekten kendinizi öyle mi zannediyorsunuz? Mihtilikse talalettir. Mesihiyet iddiasıysa ya hülula inanarak kafir oluyorsunuz. İtihada inanarak kafir oluyorsunuz. Veya şöyle böyle Hazreti Mesih dünyaya döndü geldi işte o benim diyorsunuz. Peygamber olmayan bir insanın kendine peygamber demesi küfürdür. Yine küfür çıkıyor. Küfre çıkıyor yol. Peygamberim ben peygamber değilim demesi küfürdür. Peygamber olmayanın da peygamberim demesi küfürdür. Onun için Enbiya'yız ama en ağır gelen şeylerden birisi belki Musa Resulullah, İsa Resulullah, Zekeriya Resulullah, Yahya Resulullah, Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bu ağır şeyi deme mecburiyetinde derler. Çünkü dindir o. Evet, arz edebiliyor muyum? Öyleyse peygamber peygamberliğini inkar edemediği gibi, onu ifade etme mecburiyetinde olduğu gibi, olmayan o meselenin şemmesini duymamış, reşasına şahit olmamış, hissas etmemiş bir insanın kalkıp o iddiada bulunması da aynı küfürdür. Evet, bir de böyle meseleye... Analitik bir mülazayla bakmak lazım. Yani siz kendinizi nerede görüyorsunuz demek lazım. Ehli sünnet ve cemaat akidesinin ne demek olduğunu bilenler bilirler bu mevzuda. Bu açıdan da bir insan sünni ise, müşkati nübüvvet altında yürüyorsa, hatta ehlullah yolunda seyri Sülukü ruhani yapıyorsa, ama onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sünneti seniyesinin aydınlığında çerağı altında götürüyorsa, Hiçbir zaman böyle bir iddiaya katmayacaktır o insan. Hep temkinli hareket edecektir. Mesih olmayan bir insanın Mesih demesi küfürdür. Mesih yoktur dünyada. Hz. Mesih'in inmesi mevzu, Allah Celle Celal dilerse hakikaten indirir. Bu onu da ancak basiret gözleri açık olanlar bilirler. Allah bilir, bilemiyoruz. Hz. Üstad'ın yaklaşımı şahsi manevi şeklinde oluyor. Onun. Şahsi manevi. Yani şahsi manevi iyi seviyet, şahsi manevi deccaliyet diyebileceğimiz yalancılık sistemine kalebe çalacak diyor. İnkar-ı kalebe çalacak diyor. Ama orada o mülazazasını da ifade ediyor. Böyle önemli bir misyon için öbür alemin ta öteki ucunda olsa misyonun önemliğinden dolayı kalkar gelir bu vazifeyi eda eder diyor yani. Yani bir taraftan Allah isterse getirir Hazreti Mesih'i yeryüzüne. Fakat nasıl getireceği mevzuunda şekil belirleme, onu bir insanda tecessüm etmiş şeklinde görme mütahale etme, falan şahıs filan şahıstır deme, bu kim olursa olsun, Fatih de olsa, i̇mam Gazali de olsa, eğer sizin benzettiğinizdir dediğiniz zat Hazreti Mesih ise o insanın kafir olmasında şüphe yoktur. Mihtilik iddiasında da korkunç bir iddia vardır. Bir yalancılıktır, açıktan açan bir yalancılıktır. Bu da bir şahsi manevi olabilir. Hz. Üstad o mevzuda da, bu aslında bir vazifedir. İmana mütalik yanı vardır. İmanın ihya meselesi. Bir zümre imanı ihya eder. Bir zümre imanın ihyasını hayata taşır. Hayatın bütün birimlerinde onu seslendirirler. Hayat birimleri, enstrümanlarıyla onu ayrı bir şekilde, ayrı bir kalıba ifra ederler. Bir de onun şeriatı garra kertesi vardır. Bu da daha önemli bir dönemde birleri tarafından, bir cemaat bir zümre tarafından temsil edilir şeklinde bir yaklaşımı var Hazreti Üstad'ın bu mevzuda. Ondan anlaşılıyor ki onun bile böyle mücesset, mütecessim, müşahhas, şahıs olarak inip insanların içinde belirmesi mümkün değil. Böyle harikulade eden bir belirme meselesi akla kapaçmanın açmanın yanı başında ihtiyarı elden alma gibi bir şeyi getiriyor, çağrıştırıyor. İnsanların kabul etmesi de mümkün değil onu. Yani ne aklın kurallarıyla, ne usulü dinin kurallarıyla, ne kitap ve sünnetin kurallarıyla tehrif etmek mümkün değil. Ve biz de öyle bir şey kabul etme mecburiyetinde değiliz. Bu da meselenin bir yanı. Bunu da yerinde iyi tespit etmek lazım. Evet, o büyük da bulunan şahıslar bunlar ne kastediyorlar? Şimdi mesele bu kadar çatallı olunca bir, bir taraftan su istimal edilen yanı var. Ve bugüne kadar da hep bilinmiş. Biz bildiğimiz gibi bunları ehli de biliyor. Ehli talalet günümüzde hatta bu dini terminolojiyi de bilmeyenler bunlara bana iki tane mihdi saydesen o kadar da cahildirler bunlar. Cahalet dediğimiz şey sadece bir fakülte bitirmekle onun içinden sıyrılacağınız bir şey değildir. Din adına bilmeniz gerekli olan şeyi bilmiyorsanız şayet profesör de olsanız cahilsiniz. Çok kollarınız Müdebde bolsa da cahilsiniz. Kafanız müdebde bolsa da cahilsiniz. omuzlarınızla havalarda olsanız da cahilsiniz. Cahilsiniz. Cahilsiniz. Hatta mükaf cahilsiniz. Hele bilmediğiniz konularda ifadede bulunuyor, idareyi kelam ediyorsanız, siz zurna cahilsiniz demektir. Yakışıksız tabirler, mazur görün, başkaları da mazur görsün. Ne var ki İnsanları karalamak için ehli dalalete sermaye olmuştur bu. Bir kısım cahiller üstün zannettikleri kimse hakkında mihdi tabirini kullanabilirler. Gazaliye de diyenler olabilir. İnsaflı iseler bu meseleyi ben zannım böyle diyebilirler. İmam Rabbaniye kullanabilirler. Banzar-ı zaman içinde bir manada o zaten bir vazifesini ifa ediyor manasında böyle bir şey diyebilirler bunlar. Bir kere bu umumun kanaati değildir. Hele ondan sonrakilere diyen yoktur. Diyen bir saf derun varsa şayet, bence onu kendi saf derunluğuyla mahkum etmek lazım. Bir mümin, aklı başında bir mümin, ne öyle bir talalete talip olur, ne de haşa ve kella, Mesih iddiası gibi bir küfrün arkasına düşer. Küfürdür. Kim olursa olsun bugün ben Mesih'im demesi, öyle itikad etmesi, bu hatta etrafında bu türlü lafı güzel şeyler dolaşıp duruyor da, o da sükut duruyorsa küfre, küfrana süküt ediyor demektir. Onun hakkında da yine Efendimiz'in beyanlarından alınan bir sözle hükmümüz şudur. O da dilsiz bir şeytandır. Etrafında kendisine Mesih deniyorsa şayet. O da bunu biliyor, Süküt duruyorsa o dilsiz bir şeytandır. Bunu kabulleniyorsa o da kafirdir. Mihtim iddiasıyla haşi ortalıkta dolaşıyorsa... Bu da dalalete sürüklenmiştir. Nazip bir konu. Bir Müslüman bu meseleye böyle yaklaşır. Onu kabul etmesi mümkün değil. Ama mesele bir yönüyle karalamaya matuf kullanılıyor. Türkiye'de bazı Müslümanları karalama adına ehli talalet, ehli küfür, diplomalı cahiller esasen, diplomalı politikacılar, Türk milletinin veya dünyadaki Müslüman milletlerin kaderine hakim, kaba kuvvetin temsilcileri, bazı kimseleri Adem'e mahkum etmek için bu türlü şeylerle kara çalıyor ve karalamak istiyorlar. Diyorlar ki falanın çevresindekiler de falana Mesih nazarıyla bakıyorlar. Maksatları karalama. Mesih'ten haberleri yok. Mesih'ten sana ne? Mihti'den sana ne? Sen o mevzuda usulü dinin, fıkıh metodolojisinin ne dediğini bilmiyorsun ki. Sen kitap bilmiyorsun ki. abe kitapsız. Sen sünnet bilmiyorsun ki brez, sünnetsiz. O mevzuda sen söz söyleyemezsin. Senin hakkın değil. Ama gel gör ki Müslümanları karalama adına bazen takiye ile diyorlar. Müslümanlıkta takiye yok. O rafizilerin akidesinde var. Efendimiz takiye karşısında diyor ki Aldatan bizden değildir diyor. Aldatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti başkalarını aldatma yoluna gitmez. Başkaları, rafıziler, siz sizden olmayanı Cafer Sadık'a isnat ederek aldatma mecburiyetindesiniz. Aldatmazsanız dindar olamazsınız. Yok bizim itikadımızda. Kitap ve sünnete dayalı itikadımızda, arz ettiğim gibi kabulü küfür sayar, sükutu da dilsiz şeytanlık kabul eder. Bu açıdan, yedi dünya bilmesi lazım ki, ehli dalalet, ehli küfür bu mevzuda bu sözlerini karalamaya matuf yapıyorlar ve yine yedi dünya bilsin ki Allah'ın izni ve inayetiyle dinin fert planında ruh planında ve gönül planında top yükün alem planında dirilmesini temsil eden bazı kimseleri bu türlü mülahazalarla karalamaya çalıştılar da inşallah güneş balçıkla sıvanmayacaktır Ehli iman hiçbir zaman bu lafı güzaflara inanmayacak, pabuç bırakmayacaktır onlar Kılı kırk yararcasına kitap ve sünnetin emirlerini yaşayacaklar. O türlü büyük iddialara girmeyecekler. Müslümanlığın tevazudan, mahviyetten ve hacaletten ibaret olduğunu bilecekler aynı zamanda. Kendilerini kul bilecek ve kulluğu her türlü payenin üstünde görecek. Ve Hazreti Mevlana gibi kul oldum, kul oldum, kul oldum. Kullar kul olduklarında üzülürler, pişman olurlar. Ben kul olduğundan dolayı mesrurum diyecekler. Allah'a kul olmayı en büyük paya sayacak ve kullukla semichi yaşayacaklardır. Vesselam eksik kaldıysa sonra sorar tamamlatırsınız. Ben bende şu dem, bende şu dem, bende şu dem. Ben bende vesir f kende şu dem. Her bende kişi azad şevet şad şevet. Ben şad ezanım ki tura bende şu bize düşse düşse kıtmirlik düşer. Ve bunu estağfurullah'a yatırım mülazasıyla bir tevazu şeklinde de almayın katiyen. Bu benim inancım, kanaatim. Ve bu mülazayla Ashab-ı Kehf'in, hani camil o sözü çok hoşuma gider. Ya Resulallah, çıbaşet çubuk, Ashab-ı Kehf, dahili cennet, şevem, tercih, beytum, o revetter cennet, men cehennem, kehire vası, o seki Ashab-ı Kehf, ben seki Sabi kefim küpeği cennete giriyor. Ben de senin arkanda kuyruğumu sallıya sallıya cennete girersem kendi ben bahtiyasın. Ne İsa'lık ne mihtilik. Ben sıradan bir kul bile saymıyorum kendimi. Şunu da söyleyeyim ben hırsızlık yapmadım. Adam öldürmedim. Zina etmedim. Ahlaksızlığa girmedim. Ama Rabbime karşı ciddi sorumluluklarım vardı. Neden onu dedim bu aradaki o şeyi dedim. Elin alemin aklına gelir ki hani, sizi mahcup etmeye de hakkım yok. Gelecek arkadaşlarım mahcup etmeye hakkım yok. Acaba ne hal karıştırdı falan derler. Ne diye sizi mahcup edeyim? Ama kulu sadece onları yapmamadan veya yapması gerekli olan şeyler yapmadan ibaret değil. Allah bana ne fırsatlar ihsan etmiştir ki, küreği arzı yörüngesinden oynatabilecek bir manivela gibi bir şey yani. Onu kullanarak Allah'ın izniyle, keremiyle, inayetiyle, menliyle, lutuyla havliyle, kuvvetiyle arza yeni bir hareket tarzı verilebilirdi. Bunları yapamadık. Fevd ettik. Şimdi yale-i diyoruz. E bu açıdan da ben bu hacaletle Rabbimin huzuruna çıkmak istemem. Mesela. Onun için bir kıtmir. Başlayın kuyruğunu sallıya sallaya insanların iftar tablosu arkasında. Cennete girme cehdi yaşayan bir kıtmir yolun uludur, kıtmir kulundur. Ne anlarsınız anlayın. Mankafa bu diler de ne anlarsa anlasın. Ben buyum, arkadaşlarım da bu. Onlar farklı düşünürlerse benim yanımda yerleri yok. Vallahi billahi tallahi kovarım. Onlardan Allah adına bir şey istiyorum. Bu meselenin rüyasını bile gördüğümü onları anlatırsam rüyasını gördüğümü anlatırsam ellerine birer sopa alıp onu kafamda parçalamazlarsa iki elim iki yakalarında kalsın hakkım helal etmiyorum. Ben halimden o kadar memnun Hatalarım bile bazen memnun ediyor bunlar olmasaydı sana böyle islimini almış bir lokomotif gibi hızlı gelemezdim diyor. Senin rahmetinin enginliğini ben atalarımın karanlığında da itimaş ediyorum. Rab sen ne büyüksün, benim efendim ne büyük.